İnna al-hamdulillah, n-ahmărhu ve n-istayinuh ve n min şurur anfusina ve min seyaati amalina. Men yehteh-llahu, fala mudillala, ve men yudlil fala hadiyla. Vaşadu an la ilahe illa Allahu la shari'ka la. Vaşadu an Muhammedan ʿabduhu ve rasulu ama baht. Rabb li li-amri lisani amin. Bugün Allahın izniyle. Reddiye silsilemizin üçüncü dersini yapacağız Allah nasip ederse. Bugün muhakeme meselesine değineceğiz. Çünkü Musa Hoca kendisi muhakeme noktasında tafsilat olabileceğini söylüyor. Biz de bunu Allah'ın izniyle araştıralım. Aynı oy meselesinde yaptığımız gibi ilmi bir şekilde yaklaşalım. Nefsi bir şekilde değil. Karşı tarafı rencide edecek bir şekilde değil de. Hani Rabbimiz bu konuda ne diyor? Peygamber aleyhisselatü vesselam bize ne öğretmiş? Alimlerimiz bu konuda ne diyor? Acaba gerçekten bir ihtilaf var mı? Ulema ihtilaf etmiş mi? Buna ilmi bir şekilde inşallah bir bakalım. Şimdi önce Allah'ın izniyle ayeti okuyalım. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Alam tara illellezine yes'umuna ennehum amenu bima unzila ileyke ve ma min qablik. Sana yani Kur'an'a ve senden öncekilerine Tevrat'a iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? diyor Allah Subhanahu ve Teala peygamber aleyhissalatu vesselam'a Sonra onların bir vasfını getiriyor. Yuriduna an yatahakamu ila taagut. Tağuta muhakeme olmayı irade ediyorlar ve kad umiru an Ama kesin ve kesin onu inkar etmekle emir olunmuşlardı. Ve yuridu şeytanu an yudillahum dalalan Şeytan da onları uzak bir saptırmayla saptırmak istiyor. Şimdi bu ayetin çok fazla sebebin uzulu var. Allah'ın izniyle ben iki tanesini okuyacağım. Rabbim nasip ederse. Birincisini İbn Ebi Hatim'in tefsirinden okuyalım. Niye İbni Ebi Hatim en eski tefsirlerden bir tanesi ve ümmette rivayet tefsirlerinin arasında en güzellerden kabul görülmüş bir tefsir. O diyor ki, An-Mücahit, Mücahit radıyallahu anhudan rivayet ediyor. قَوْلُهُ أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ اِلَى Bu ayeti zikrediyor. kal dedi ki, تَنَازَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُن Münafıklardan bir adam ile Yahudilerden bir adam tartıştı ve ondan sonra münafık dedi ki: "İzheb bina ila Ka'bin el "Benle beraber kabe Eşraf'a git." Bunu kim söylüyor? Münafık söylüyor önemli. Ve kâle'l-Yahudi: "Yahudi" dedi ki: "İzheb bina ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem." "Sen benle Resulullah'a gel." Yahudi nereye gitmek istiyor? Allah Resulüne Aleyhissalatu Vesselam. Şimdi bu İbni Ebi Hatim'in rivayetidir Kısa ve öz bir şekilde burada almış. İbni Kesir'den de okuyayım. O birazcık daha geniş ve aslında tağuta muhakemenin ne olduğunu da direkt söylüyor. Hükmünün ne olduğunu söylüyor. Aklı başında olan bir ilim talebesi bu ibareyi okuduktan sonra ikinci bir şeyi okumasına aslında gerek kalmayacak. Çünkü neden derseniz Allah nasip ederse okuyacağımızda şunu da göreceğiz. İbni Kesir yani az sonra kendisine sebebi nuzulu okuyacağımız İbn Kesir bir de bu konuyla alakalı icma naklediyor zaten. Muhakemenin ümmetin icmasıyla Müslümanların icmasıyla küfür olduğunu söylüyor. Şimdi okuyalım Allah'ın izniyle diyor ki "Ha ze inkaru Allah Bu Allah tarafından bir inkardır. Yani Allah Sübhanü ve Teala bu kişilerin imanını ne yapıyor? İnkar ediyor, kabul etmiyor. Ama kimin üzerine alemen yeddai el iman bi ma ala rasulih ve ala Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala şu kişilere ne yapıyor imanını kabul etmiyor. Bu kişiler iman üzere olduklarını iddia ediyorlar. Neye iman üzere olduklarını iddia ediyorlar? Allah Resulüne indirilene ve ondan önceki indirilen kitaplara iman iddiasında bulunan insanların Allah Subhanahu ve Teala imanını inkar ediyor. Kabul etmiyor. Neden dolayı? Çünkü bu iman iddiasıyla beraber Çünkü Allah Resulüne ve ondan öncekilerine iman iddiasıyla beraber tartışma anında Allah'ın Kur'an'ına değil de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine değil de tartışma noktasında başka şeylere muhakemeyi irade ettiğinden dolayı Allah Subhanahu ve Teala bu kişinin ya da bu kişilerin imanını reddediyor. Kem azukira fi sebeb-i nuzul hazihil bu ayetin sebebi nuzulunda zikredildiği gibi. Enha fi raculin minel ansar <gülüyor> ansardan bir kişi ile ve raculin minel yahud ve yahudi bir kişinin arasında tehasama. Bunların aslında bir hasımlık var, bir tartışma var. Arsa meselesi var abi bunların arasında. Tamam? Ondan sonra fecca <gülüyor> al-yahudiyyu Yahudi dedi ki "Benimle ve senin Muhammed Aleyhissatu vesselam." Dedi ki "Senin ve benim aramda Muhammed olsun. Yani o hükmetsin." Şimdi bakın öbürü ne diyor? Ve zâke yaquul. Diyor ki "Benimle ve senin aranda Ka Ka'b ibnül Ka'b ibn Eşref hükmetsin. Münafık söylüyor bunu. Şimdi Yahudi nereye gitmek istiyor? Allah Resulüne, değil mi? Münafık neyle gitmek istiyor? Ka'p'in eşrefe. Şimdi iki tane sebebin uzundan bunu gördük. Ve başka rivayetlerde şöyle deniliyor. Fi cemaatin minel munafiqin. Yani münafıkların cemaate hakkında bir grup münafıklar hakkında inmiştir. Mimmen ezzherul İslam. İslamı ishar eden aradı ay tahakem ila cahiliye ama bununla beraber cahiliyenin hükmüne takım olmak isteyen bir grup müraffıklar hakkında inmiş diyor. Bazıları. Şimdi değişik değişik sebebun uzuları sayıyor imam. Tamam? Vakil bazıları dedi ki gayru zalik. Bunlardan başka kişiler için geçti. Yani bunlardan başka kişiler için indirildi. Şu ifadeyi şu an iyi dinleyin. Normalde burayı ezberlememiz lazım. Bakın diyor ki وَالْآيَةُ اَعَمُّ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ Diyor ki bu ayet bunların hepsinden daha geneldir. Diyor ki bu sebebi nuzullardan hepsinden bu ayetin hükmü diyor daha geneldir. Yani aslında imam bize ne diyor? Buraya sıkıştırmamak lazım. Yani bugünün yaptığı insanların ayetin hükmünü sadece sebebi nuzul üzerinden hükmünü daraltmaya çalışanlara... İmam burada bir reddiye veriyor. Ondan sonra diyor ki fa inneha zammtun limma adala sunne Diyor ki o kitaptan ve sünnetten yüz çeviren herkes içindir. Ondan sonra watahakemu ila ile siwa huma Ondan sonra batıldan yani batıla muhakemeye giden herkes içindir. Yani kitaptan ve sünnetten yüz çeviriyor ve bir batıla muhakeme olmak istiyor diyor ki bu bunların hepsi için geçerlidir el الْمُرَادُ بِالْطَاغُوتْ هَا هُنَا Diyor ki tağut'ta murad da orada budur. Hangi batıla hüküm olunuyorsa, tahaküm olunuyorsa o batıldır, o tağuttur. Tamam. وَلِهَذَا qal Diyor, bundan dolayı Allah subhanahu ve teala diyor bu ayeti indirdi. İmam diyor bunu, Allah ona rahmet eylesin. Yani imamın ifadesinden aslında ne anlıyoruz i̇bn Kesir'in? Şimdi diyor ki bunlardan hepsinden daha geneldir. Kim Allah'ın kitabını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetini bir tarafa bırakıp başka bir batıla tahaküm oluyorsa onun imanı iddiadan ibarettir. Yani ne demek? Hangi zamanda olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun. Buna da inşallah yani bu mekan meselesine, darul İslam, darul kufr ayrımına detaylı bir şekilde Allah'ın izniyle değineceğiz. Tamam Evet. Şimdi şurayı anlamamız lazım abi. İnil hukmu illa lillah dediğimizde. Hakimiyet, egemenlik, otorite, kayıtsız şartsız Allah'ındır dediğimizde. Üç şey bunun içindedir. Bir teşri, hükmü vaaz etmek. Oy meselesinde bunu söylemiştik. İki, tahkim. Bunları yürütme. Bugün işte Cumhurbaşkanı'nı yaptı. Millet meclisi teşri yapıyor, Cumhurbaşkanı bunu yürütüyor. Üçüncüsü de muhakemedir. Muhakemeni iki tartışan tarafın altında meseleyi çözme bağlamak. Bakın bu dünyada her kültürde, her dinde, her toplumda aynıdır. Yargı, yasama, yürütme bu dünyada her yerde böyledir. Her sistemde böyledir. Ve Rabbimiz de kendi dinin içinde bu üçünü de kendisi için ispat etmiştir. Tamam. Şimdi oy meselesinde zaten teşri ile alakalı çok uzun uzun konuştuk oraya girmeyeceğim. Yani teşri hakkının Allah'ın olduğuna dair. Ondan sonra Maide suresinin 44. ayetinden biliyoruz. Allah'ın hükmü varsa onlarla hükmedilmesi lazım. Yoksa kişi bunu yapmasa işte küfre girer. Üçüncüsü de fe in tanezahtum fi şeyin herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz ferudduhu ilallahi ve'r-resul. Onu Allah'a ve Resul'e götürün. Zaten ondan sonraki ayette muhakeme ayeti geliyor. Burası anlaşıldı. Peki Allah'ın hükmünden başka hükümlere başvurmak. Biz oy meselesinde anlattık. Bu hükmü vazetmek Şirkin taniscasıdır. Şimdi şunu da aslında dünleyin ispat etti. Kim Allah'ın hükmünden başka bir hükme başvuruyorsa oraya ibadet etmiştir. Bunu nereden biliyoruz? Yusuf Suresi'nin 40. ayetinden biliyoruz. Mete'budun min dunihi illa asma'en semmeytumuha. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız sadece sizin isimlendirdiklerinizden bazı şeylerdir. Hani siz onları öyle isimlendirmişsiniz. Entum ve ebekum. Siz ve babalarınız sizin de babalarınızın isim denildikleri şeylerden başka bir şeysi değildirsin tapıtlarınız. Ma anzalallahu bihemin sultan. Allah subhanahu ve teala onlar hakkında bir tane delil bile indirmemiştir. Inil hukmu illa illa hakimiyet, egemenlik, otorite, kayıtsız şartsız Allah'ındır. Emra illa tebodu illa iyye. İşte burası bizim için önemli olan yer. Diyor ki o kendisinden başkasına kulluk veyahut ibadet etmemenizi size emretmiştir. Anlıyoruz ki buradan Allah'tan başkasının hükmüne başvuran o merciye ibadet etmiştir. Aynı o dersinde Adi İbn Hatim örneğinde gördüğümüz üzere. Velikat Dinul Qayim işte dost doğru din budur. Walakin ne Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi tefsirden birazcık okuyalım. Bakın İmam Taberi ne diyor. Bu ayetle alakalı. Allah <gülüyor> Diyor ki yani Yusuf Aleyhisselam o hapishane arkadaşlarına nasihat ediyor ya işte diyor bu sizin putlardan beri olma noktasında çağrılmış yani benim size çağrılmış olduğum şey budur. Allah'tan başkasına tapmayın. Hangi ayette bunu söylüyor? İnil hukmu illa Tamam mı kardeşim? Bak ondan sonra ne diyor? وَاَنْ تَخَلُّسَنْ اَلْعِبَادَةَ لِلّٰهِ الْوَاحِدُ الْقَحَّارِ Ondan sonra ibadete de tek olan ve kahhar olan Allah'a halis kılmanızdır. Ondan sonra diyor ki, Huad dinul الْقَوِيمُ الَّذ۪ي la اِعْوِجَاجَ ف۪يهِ Diyor ki işte bu kavim olan dostur din budur ki içinde hiçbir eğrilik yoktur. وَالْحَقُ الَّذ۪ي لَا شَكَّ ف۪يهِ Ve içinde hiçbir şüphe olmayan hak da budur. Tamam. Ondan sonra bakın şu ifadeyi iyi dinleyin. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Diyor ya ayette. Şun bakın. Şeyh bunu nasıl tefsir ediyor? Ümam Et taberi وَلَاكِنَّ اَحْلُ şirki بِاللّٰهِ يَجَهَلُونَ ذَلِكِ Ama diyor Allah'a şirk koşanlar bunu bilmezler. Dost doğru dinin bu olduğunu, hakimiyetin Allah'ın olduğunu ve bunu başkasına vermenin ibadet olduğunu diyor ki şirk ehli bilmezler. Bundan cahildirler. Aleuna hakkatta hu onun hakikatını bilmezdir şimdi İbni kesir bakalım ne diyor bu ayetin tefsirinde diyor ki sonma ahberrahım sonra Yusuf Aleyhisselam onlara haber verdi enler hukmme Şüphesiz ki hüküm var tasarruf tasarruf vemeşi ette istemek valmulk mülk kulle halille hepsi Allah'ındır bakın sadece teşri değil Burayı iyi anlamanız lazım. Onun için okuyorum. Yani sadece hükmü vazetmek Allah'ın değildir. Onda tasarruf sahibi olmak, onu istemek, onun dediği olması yani hükmün hepsi sadece Allah Subhanahu ve Taala'ındır. Tamam? "Vekad emere ibadatu katibeten alla ya'budu illa iyya." Ve onlara şunu emretmiştir. Bütün ibadeti Allah Subhanahu ve Taala yapmaları lazım. Yani %99 ibadet Allah'a, yüzde1 başkasına değil. Yani sen bugün şunu iddia edemezsin. Ben tevhid ehliyim. İşte ben tevhid ehli olduğumu zannediyorum. Benim hiçbir şirkim yok. Bu ifade de çok meşhur. Benim hiçbir şirkim yok. Ama muhakeme meselesinde işte bir ihtilaf vardır ben gidebilirim. Hayır. Muhakeme ibadettir Allah'tan başkasına. Sen bunu yapamazsın. Bütün ibadetlerini Allah'a halis kılman lazım. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ قَال Ondan sonra dedi ki ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ işte dostoredim budur. Yani hazalzi edaukum ileyhi <gülüyor> min Sübhanallah. İbare çok güzel. Sübhanallah. Diyor ki işte Allah'ı tevhid etmek, Allah'ı birlemek noktasında sizi, ça sizi çağırmış olduğum din budur. Yani hakimiyetin sadece Allah'ın olması, bunu Allah'tan başkasına verenin tevhidini bozması bu ibareden anlıyoruz. Ondan sonra diyor ki ve ihlasil amali lehu. Şimdi devam sayıyor. Bir Allah'ı birlemek İki, amelde sadece yani ameli ona yapmak. Amelde de Allah birlemek tabiri caiz ediyorum. Ve dinul mustakim. İşte dost doğru din budur. Elazi Allahu bihi ki Allah Subhanahu ve Teala onu o dini emretmiştir. Ve enzele bihi el Onunla beraber hücceti indirmiştir. Dini indirmekle beraber hücceti indirmiştir. Vel burhanel lazı ve yerdahu. Ve sevmiş olduğu ve razı olmuş olduğu Burhanı da delili de indirmiştir Allah subhanahu ve teala. Yani Allah'ın dinden indirilmiş olduğu şeye biz tabi olmak zorundayız. Bu dindir. Allah'ı birlemek için, tevhid etmek için geçerlidir. Anlaşıldı mı? Bakın sonra İmam İbni Kesir ne diyor? وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ Ama insanların çoğu bunu bilmez. Ne diyor? Bak ey felihazâ bundan dolayı kâne ekثرuhum müşrikin. Bundan dolayı diyor onların çoğu müşriktir. Niye? Niye? Dost doğru dini anlamadıkları için. Yani şey ne diyor? Cehaletlerinden dolayı müşrikler. Şimdi ben buraya çok fazla girmeyeceğim cehaletle alakalı noktasına. Çünkü bunun alakalı müstakil bir ders yapacağız. Büyük şekilde cehalet mazeret olabilir mi olamaz mı diye. Hüküm vermenin yani bir merciye bir insana hüküm hakkı vermenin oraya hüküm başvurusunda bulunmanın ibadet olduğunu başka nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 31. ayetinden biliyoruz. Oy meselesinde Adi İbni Hatim kısasını uzun bir şekilde anlattığım için oraya tekrar girmeyeceğim. Detaylı bir şekilde girmeyeceğim. İsteyen oraya başvurabilir. Sadece biz ayeti tekrar okuyalım ve bizim için önemli olan yeri söyleyelim. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُخْبَانَهُمْ اَرْبَابًا min دُونِيَّهِ Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ Ve Meryem'in oğlu de. İşte bizim için önemli olan nokta burasıdır. Oysa onlar sadece bir olan ilaha ibadet etmekle emrolmuşlardı. Yani teşrih hakkını, hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermek veyahut o hükme başvurmak o merciye ibadet etmektir. İbadet de, bakın ben size şimdi bir soru sorayım siz anlayın. Bir insan isterse Darul Kufur'da, isterse Darul İslam'da Allah'tan başkasına ibadet yaptığında bunun hükmü değişir mi? Sübhanallah mümkün müdür? Allah'tan başkasına ibadet eden insanların ibadet etmiş olduğu noktalarda mekan ayrımına tarihte kim girmiştir? Buraya sonra deneyeceğim inşallah. Biraz daha burayı detaylı konuşmamız lazım. Devam edelim Allah'ın izniyle. Şimdi şunu da tekrar söylemem lazım ki önemli. Zannımca burası çok iyi bir şekilde anlaşılmıyor. Bakın şirkin mentalitesini anlamak lazım. Allah subhanu ve teala oy meselesindeki derste de söylediğimiz üzere şirki nasıl ispat eder kitabında? Falan falan şeyi yapan müşrik olur ifadesi çok nadir. Dünleyin de söylemiştim En'am suresi 121. ayetinde. Hayır öyle değil. Rabbimiz ya kendi isim ve sıfatlarını tanıtır. İşte el er razak olan odur, el -hay olan odur tamam mı? Ondan sonra el halik olan odur. Bunu Allah'tan alıp başkasına veren bu konuda Allah subhanahu ve teala şirk koşmuştur. İkinci suret nasıldı? Allah'tan başkasına ibadet eden müşriktir. Anlaşıldı mı? Tamam. Şunu iyi anlamamız lazım. Bizim Allah katında imanımızın sahih olması için İhtilaf etmiş olduğumuz noktaları Allah ve Resulüne götürmeyi bizim üzerimize vaciptir. Bakın tekrar ediyorum. Eğer imanımızın Allah katında sahih olmasını istiyorsak, doğru olmasını istiyorsak, herhangi bir noktada ihtilaf ediyorsak onu Allah ve Resulüne götürmek zorundayız. Bu imanın şartıdır. Şimdi ayeti okuyalım. Ya eyyuhallazine amenu, Ey iman edenler. Allah'a kayıtsız şartsız itaat edin ve itiiu'r-rasule'r-rasule'ye kayıtsız şartsız itaat edin ve ulil-emri minkum sizden olan yani müminlerden olan emir sahiplerine itaat edin. Bakın etiiu kavramı gelmiyor. Çünkü emire olan Müslüman emire olan itaat kayıtlı ve şartlıdır. Devam okuyalım ayeti. Fe in tanazahtum fi şey'in herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz Mesela buradaki tefsirlere baktığımızda çok güzel. Diyor ki isterse usulü dinden olsun, ister furuusundan olsun. Yani ister büyük mesele olsun, ister küçük mesele olsun. Ne yapın? Fer'uhu ilallahi ver Rasul, Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Tamam mı? As sonra ben inşallah bunlarla alakalı tefsirleri de okuyacağım. İn kuntum tukminun billahi ve'l-yevmil-ahir. <gülüyor> Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, zâlike <gülüyor> hayrun. Diyor ki bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Anlaşıldı mı? Şimdi ayette anlaşılmayacak bir taraf var mı? Yok. Kesinlikle yok. Ayet muhkem ve muhteşem subhanallah. Ama yine değineceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi bakın bu mesele o kadar açık bir meseledir ki zaten aklı başında olan bir Müslüman şunu bilir. Oy vermek neyse Teşri yapmak neyse, ilahlık iddia etmek neyse muhakeme aynı şeydir. Aralarında bir fark yoktur. Ve bu konuda ümmette icma vardır. Bakın icma çok iddialı bir söz. İcma ne demek? Bütün müştehitler bu konuda aynısını söylemiş. Bu çok iddialı bir söz. Sadece bak karşıdaki insan. Mesela, Karşıdaki Musa Ebu Cafer kalkıp sadece bir tane bu konuda karşı delil söylese bu icma çürüyecek. Çok iddialı bir söz yani. Ama ben söylemediğim için rahatım. Bakın İbni Kesir rahimehullah muhakeme meselesinde hükmü ne olduğunu nasıl tarif ediyor. Femen terake eşşer'a el muhkeme el menzel ala Muhammed İbni Abdillah khatamil enbiye. Diyor ki kim? Peygamberlerin sonuncusu Abdullah'ın oğlu Muhammed'e inmiş olan şeriatı terk ederse ya da terk edip Ve mensuh yani hükmü kaldırılmış diğer şeriatlara muhakeme olursa Şimdi bu ifade önemli. Abi bak ne diyor? Diyor ki mensuh olan şeriatlara muhakeme olursa yani İncil'e Tevrat'a. İmam bunu burada niye söylüyor? Bak Allah tarafından inmiş olsa bile yani aslı semadan gelen bir din olup ondan sonra ifsad edilmiş olduğundan dolayı diyor ki kim buraya muhakemeye giderse kefere, kafir olmuştur. Şimdi bundan sonraki ifadeyi iyi dinleyin. Allah rızası için diyorum. فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكَمَ اِلَى الْيَسَاقُ وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ o zaman yesaka muhakeme olup da onu Kur'an ve sünnetin önüne getirenlerin hükmü nedir? Önce ibareyi okuyalım. <Sessizlik> Men feale zelik. Kim bunu yaparsa kefara bi icma'il muslimin. Müslümanların icmasıyla kafir olmuştur. Şimdi yesakla alakalı şunu söyleyeyim. Despot, tağut, müşrik, kafir Cingiz Han'ın kendi aklından uydurmuş olduğu bir anayasa. İçinde Tevrat'tan da hükümler var. İncil'den de hükümler var. En acibi Kur'an'dan da hükümler var. Ondan sonra kendi aklından birçok içine hüküm getirmiş. Bakın Kur'an'dan da içinde hükümler var tamam mı? İslam'dan da içinde hükümler var. Adam bunu almış anayasa haline getirmiş. insanlar üzerine bunda ne yapmış hükmetmiş. Şeyh ne diyor? Diyor ki mensuh olan bir şeriata uyan kişi hükmü kaldırılmış olan uyan kişi kafir. Ama yesah gibi, beşeri olan, aynı bugünkü demokrasi gibi diyor. Beşeri olan, halbuki onun içinde Kur'an'dan hüküm var. Ama bugünkü demokrasinin hükümlerine Kur'an'dan bir hüküm var mı? Yok. Kökten Allah'ın dinini inkar ediyorlar. Kökten Allah'ın hükmünü inkar ediyorlar. Diyor ki, kim bunu yaparsa Müslümanların icmasıyla kafirdir. İhtilaf mı varmış? Allah'tan korkun, subhanallah. Tamam Ondan sonra Şeyh Maide suresinin 50. ayetini getiriyor. E fe hukmel cahiliyeti yabghun? Onlar yoksa cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Ve men ahsanu Allah Diyor ki yakinan iman etmiş bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir ki? Ondan sonra hangi ayeti getiriyor? Nisa suresinin 60. ayetini getiriyor. Muhakeme ayeti daha okuduğumuz ayet. Tamam Allah şeyh'e rahmet eylesin. Abi şeriattan hariç her düzen cahiliyedir. Cahiliye sadece bir zaman diliminin ismi değildir. Şeriattan hariç her düzenin ismidir. Bunu bilmemiz lazım. Normalde bir ilim talebesine İbni Kesir gibi bir alimin böyle bir icmasının sonra konuşmak düşmez. Yani Allah rızası için soruyorum bu ibare anlaşılması zor mu? Değil. Yani konu zaten burada bağlanmıştır bitmiştir. Ama ve daha açıklayıcı olsun diye biz birazcık daha izah yapalım inşallah. Hüküm istemek, oy meselesinde yani oyla alakalı yapmış olduğumuz reddiye de Adi İbni Hatim kıssasında gördüğümüz üzere namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, kurban gibi ibadettir. Yani nasıl bir kişi Allah'tan başkasına namaz kılıyorsa, müşrikse, nasıl Allah'tan başkasına kurban kesiyorsa, müşrikse, nasıl Allah'tan başkasına oruç tutuyorsa, müşrik oluyorsa... Bir kişi Allah'ın hükmünden herhangi başka bir batıl hükme, şeriatın dışında bir hükme, muhakeme olursa o kişi müşriktir. Size bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Şakir'in mesela çok fazla uzatmamak için ben bütün nakilleri almadım ama Allahu Ekber o kadar çok nakil var ki İbni Kesir'in ciltlik tefsiri var ya Türkçede onun bir de Arapçası var. Yani zaten aslı Arapça ya. Şeyh orada muhakeme ile alakalı ayette ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki yapmış olduğu bütün hükümler İslam'la uyuşsa bile, İslam'a uygun olsa bile yine kafirler. Çünkü diyor aslı onun kaynağı diyor İslam değil. Bir de bakın niye Ahmet Şakir'den söylüyorum, Allah rahmet eylesin imama, muasırdır, bizim zamanımızı görmüştür. Mesela Vela ve berâ ve alakalı, derste inşallah da bir nakil yapacağız. Bakın tekrar ediyorum. Diyor ki onların vaz olmuş olduğu hükümler, Uysa bile şeriata uysa bile diyor yine de onlar kafirdir. Çünkü kaynağı şeriat değil. Yani o zaman şunu da anlıyoruz. Biri kalkıp diyebilir ya bundan sonra işte meclis kalkıp insanların elini kestiğinde hırsızlık yaptıklarında siz kabul edecek misiniz? Hayır yine kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü kaynakları Kur'an ve sünnet değil. Anlaşıldı mı? Tamam devam ediyorum Allah'ın izniyle. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim bu ayetle alakalı. Şimdi biz muhakeme eşit diyoruz ya. Muhakemenin şirk olduğu Nisa suresinin 60. ayetiyle zaten sabit değil. Bakın muhakeme ayeti Nisa suresinin 60. ayeti muhakemenin zaten şirk olduğuna delil değil. Nereden biliyoruz? Şimdi bakın iyi dinleyin. Daha yeni bir sebebin huzurunu okumadık mı? Yahudi ile o münafık arasında bir ihtilaf vardı doğru mu? Aralarındaki ihtilaf. Bittikten sonra, olay olduktan sonra Allah subhanahu ve teala bu ayeti indirdi. Ama bunların imanını nehyetmiyor mu? Yani imanlı iddiadan ibaret sayıyor. Demek ki daha ayet inmeden önce bunların imanı iddiadan ibaretti. O zaman dünyada aklı başında bir tane insan muhakemenin şirk olduğunu bu ayetin delil getiremez. Şurayı tekrar üzerine vurgu yapmak istiyorum. Altını çiziyorum. Bakın bu adamlar yani sebebin uzulda geçen Yahudi ile münafık hakkında Rabbimiz onların imanını nehyediyor. İmanını kabul etmiyor ama ne zaman olay bittikten sonra demek ki olay zamanında da bunların imanı yoktu. O zaman bunların imanını nehyeden hüküm Nisa suresinin 60. ayetiyle sabit olabilir mi? İmkansız. O zaman sormak lazım iman bunların imanını nehyeden mi? İşte la ilahe illallah La ilahe dediğinde sen tağutları reddetmiyor musun? Az okuyacağız Allah'ın izniyle. Bakın zaten şuradan ben şunu da sorarım karşı tarafa. Mesela bu konuda bizimle aynı görüşte olmayan insanlarla seviyeli bir münazara yaptığımıza ben şunu sorarım. Abi Allah subhanahu ve teala şunu demiyor mu? وَقَدْ umiru اَيَّكْفُرُوا بِهِ Onu yani tağutu inkan etmekle emrolunmuşlardı. Bu ayete de zaten hani sonradan indiğini söyledik ya demek ki olay zamanında bu insanlar tağutu inkar etmekle emrolunduklarını biliyorlar mıydı bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Yoksa adamlar bilmedikleri veyahut hükmü olmayan bir şeyden dolayı Allah Subhanahu ve teala onların imanlarını hiç nehyeder mi? Etmez demek ki bunu biliyorlardı. O, tamam mı? Onun için zaten bu yani sorarız. Abi biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Adam derse zaten biliyorlardı. Ayetin burasını inkar etmiş olur, yalanlamış olur. Zaten o zaman konuşmaya gerek yok. Çünkü Allah Sübhanu ve Teala ispat ediyor. Önceden inkar etmekle emir olunmuşlardı. Ha dese ki evet biliyorlardı. O zaman biz de deriz abi sen bu ayeti delil olarak getiremezsin. Eğer önceden bildikleri bir şey varsa bu ayet o konuda delil olmaz. Bir de o kadar çok ilmi meseleler var ki hepsine giremeyeceğim. Bir de ben mesela ilmi bir şey söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala'nın imanı nehyetmesi her zaman küfür ve şirk midir? Hayır. Bu ayetten muhakemenin şirk ve küfür olduğunu ispatlayamazlar. İmkansız. Bak Rabbimiz diyor ki sana ve senden önce indirilene iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? Yez'umun, ze'ame. Ze'ame Arapçada üç manaya geliyor abi. İddia etmektir. En çok kullanıldığı yer Arapça dilinde şu. Boş bir iddiayı iddia ediyorlar. Yani kuruntu. Türkçesine söylüyorum kuruntu. Tamam mı? Boş yani adam yalan söylüyor. Bir küçük ihtimal doğru da olabilir. Minik bir ihtimal. iddia etmiş olduğu şey. Üçüncüsü de eşit. Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Bilmiyoruz. Ben de şimdi bunu lukat olarak söyledim. Şimdi sen bu ayete binaen yani insanları nasıl tekfir edeceksin muhakeme meselesinden? Yani şirki ve küfrü buradan nereden belli? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu hadiste? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli ahihime yuhibbuli nefsi. Kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için sevmeyen diyor ki iman etmiş değildir. İmanı nehyetmiyor mu burada? diyor değil mi? Peki büyük şirk mi? Değil. Büyük küfür mü? Değil. E bu ayeti nasıl delil olarak getireceksin? Çok daha fazla var. Mesela kim bir Müslümanı muteammiden Bilinçli bir şekilde öldürürse diyor ki onun karşılığı cehennemdir. Ebediyete kadar içinde kalacak. Öyle midir? Hayır değil. Öyle değil. Biliyoruz başka derslerde izah etmiştik. Yani gerçekten çok fazla şey var. Ben girmeyeceğim. Şimdi daha fazla çok çarpıtılan yerlere girelim ki aklımıza soru işareti kalmasın. Bu ayetin en çok çarpıtılan yeri şurası. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى tağut, tağuta مُحَكَمَيْا İstiyorlar. Yani bu istiyorlar kelimesini o kadar çok duydum ki artık kelimeyi sevmemeye başladım. İstiyorlar, istiyorlar, istiyorlar. Şu açıdan söylüyorum yani güya isteye bağlı ya yani adam gitmek istese kafir olurmuş da işte istemeden giderse bu hükmü girmezmişmiş. Allah'tan korkun ya subhanallah. Yani o zaman bir şimdi abi kendi dinimizde iradenin ne olduğuna bakalım. İrade nedir? Buna bir bakalım, bir araştırma yapalım Allah'ın izniyle. Ve şuna da bir bakalım, niyet acaba bu konuda işler mi işlemez mi? Çünkü biz biliyoruz niyetin işlediği yerler var ve niyetin işlemediği yerler var. Kabul olmadığı yerler var. Şimdi irade noktasında niye bir yanlış anlaşılma var? Onu da ben Allah'ın izniyle izah edeyim inşallah. Burayı iyi dinleyin. Bakın burası önemli. İradeyi birincisi sadece kelime manasıyla Açıklıyorlar. Yani iradenin kelime manasından ayetin üzerine hüküm uygulamaya çalışıyorlar. O da şu, irade nedir? İki şey arasında seçme hakkıdır. Yani senin iki şey arasında seçme hakkın varsa senin iraden var demek. Ama sadece bir şey varsa o zaman senin iraden yok demek anlamına geliyormuş. Bakın burada çok ciddi bir şeytanlık söz konusu. Çok ciddi bir şeytanlık söz konusu. Bir tane örnek vereyim. Şimdi Allah'ın ordusu var, kafirlerin ordusu var. Allah'ın ve kafirlerin ordusu olduğu yerde senin iraden var. Çünkü iki taraf arasında seçebilirsin. Doğru mu? Ama Allah'ın ordusu yok. Sadece kafirlerin ordusu var. Demek ki senin iraden bu konuda yok. Gitsen o zaman bu senin için küfür olmaması lazım. Bu tarife göre. Haşa ki öyle değil. Az sonra buna inşallah açıklık tamam? Ondan sonra zaten bak Darul Kufr ve Darul İslam ayrımı da buradan geliyor. Buradan geliyor. Yani adamlar şunu iddia ediyor ya. Darul İslam'da adam giderse kafir olur da, darul Kufur'da giderse kafir olmaz diye. Bu ayette nerede yazıyor? Yazmıyor ki. sebebin i nerede yazıyor? Orada da yazmıyor. Adamlar zorlama bir hükümle bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında bu da neyden kaynaklanıyor? Bunlar şimdi bir şey söyledi ya. Şunu söylemiyorlar. Biz hata ettik. İlmi konuşmadık, nefsi konuştuk. Tövbe edin. Yani tövbe ediyoruz deyin. Bu kadar basit. İyi dinleyin. Bu tarif var ya, iki şey arasında seçme nereden geliyor biliyor musunuz? Nereden geldiğini söylesem inanmazsınız. Bakın iyi dinleyin. İyi dinleyin. Fahreddin Errazi bu tarifi getiriyor. Şimdi Fahreddin er razi konuşmaya gerek yok. Tamam mı? Enteresan bir insan. O onun tarifidir. Bu da Yunan felsefesinden etkilenmiş. Bakın. Kitab-ül Nefs diye bir kitap var. Bu kitabın aslı The Anime diye bir kitap, Yunanca bir kitap. Bunu Arapça'ya tercüme etmişler. Orada Aristo'nun tarifidir iradenin bunun olduğunu. İki şey arasında seçme hakkının olduğunu ve hangi tarafa daha çok güçlü meylettiğinde iradenin olduğu bu Aristo'nun tarifi. Ümmetin içine de böyle girmiş falan Bakın irade noktasında kelime manasında bunun olmadığını iddia etmiyorum. Hüküm noktasında bunun uygulanması ümmette yok. Anlatabiliyor muyum? Bu yeni bir bidat yani. Şimdi aynı kaynaktan felsefe de besleniyor, demokrasi de besleniyor. Bugün demokrasinin herkese eşit olmasını nasıl açıklıyorsunuz? İşte bundan dolayı. Sübhanallah nasıl bir bağlantı var öyle değil. Allah Sübhanallah ayaklarımızı kaydırmasın. İrade peki nedir? Bizim dinimize göre irade nedir? Çok basit. Kişiden zahir olandır. Yani kişiden zahir olan neyse onun iradesi odur. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Diyor ki Aleyhissatvassam aleyhi innema nahkumu bi'zavahir Şüphesiz ki biz zahirlere göre hükmederiz. Zahire göre hükmederiz. Vallahu yetevalla's sarair. Gizli olanlar Allah katındadır. Allah Resulü bunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam sahbesine peki nasıl öğretti bunu? Bakalım sahabe bu konu hakkında ne diyor. Yani neye göre hüküm olduğunu ne söylüyor? Diyor ki Ömer radıyallahu Anhu vah Mukminin hadisidir. Buhari rivayet ediyor. Diyor ki inne mekanu yuqadun bil vahyi ala ahdin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissatü vesselam zamanında vahiy vardı. Biz vahiyden alırdık. Yani kimin ne olduğu biz bilmiyorduk. Yani Allah Resulüne Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyordu? Vahiy bildiriyordu. Şu adam Müslüman, şu adam münafık. Bakın ondan sonra Ömer radıyallahu ne diyor? Ve innel vahye kad intakaa. Vahiy kesildi. Doğru mu? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra vahiy kesildi. Ve inna menna'khudzukum bima min Diyor bundan sonra siz bize amellerinizden neyi zahir yapmışsanız biz onu alacağız. Bu kadar basit. Taki bak şeriat hiçbir zaman insanların niyetine hüküm noktasında bakmaz. Niyet noktası ahirette önemli olacak. Sen bunu Allah rızası için yaptın mı? Sen bunu ihlasla yaptın mı? Sen bunu İslam için mi yaptın? Tamam. Amma ve hüküm noktasında niyete bakılmaz. Neden biz kimsenin kalbini yaramayız ki? Nasıl adamların niyetlerine bakacağız? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın ümmeti bu şekilde yetişmiştir. Biz zahire göre hükmederiz. İnsanların kalbinde olan o gayb olan şeyler Allah subhanahu ve teala'ndır. Hani şunu da söyleyebilirim. İnsaflı bir ilim talebesi ikrah babını okuduğunda iradenin ne olduğunu anlar. İradeni nasıl tarif ediyorlar ikrah babında ya da ikrahı nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Diyor iradenin ortadan kalkması ikrahtır. Yani artık kişinin hiçbir iradesi yoksa o adam artık neydir? İkrah altındadır. Yapmış olduğu şey küfür olsa bile Allah katında özür olabilir. Anlatabiliyor muyum? Peki bugün kendi ayağıyla muhakemeye giden adam ikrah altında mıdır? Sübhanallah. Bu konuda bizim delilimiz ne? İnsanların amellerine göre hüküm verileceği ve insanların amelleri küfür ve şirk ise niyete bakılmayacağı amele göre hüküm verileceği noktasında bizim delilimiz ne? Ne? Tövbe suresinin 65. ve 66. ayeti. Doğru mu? Şimdi Allah'ın izniyle okuyalım. Ee, Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. قَالَ رَجُلٌ fi غَزْوَةِ tabuk fi مَجْلِسِ Diyor ki Tebük gazvesinde bir adam bir mecliste şöyle söyledi. مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَاءُنَ هَاُلَى Diyor ki ben bu kurralar gibi daha kurra görmedim. Kur'an okuyan sahabeler için söylüyor tamam mı? Diyor ki اَرْغَبَ <gülüyor> بُطُونَنْ yani midelerine en düşkün. وَلَا اَكْذَبَ اِلْسُنًا Diyor ki yani dilleri de en yalancı olan. وَلَا اَجْبَنَا عِنْدَ اللِقَاءُ Diyor ki düşmanla karşılaştığımız zaman da en korkak olanlar bunlardır. Hani ben böyle kurra diyor şimdiye kadar görmedim. فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ Orada bir tane adam mescitte dedi ki kezepte sen yalan söyledin. Şimdi bu adam sahabenin ortasında bunu söylüyor. Tamam bunlar mücahit hepsi ha. Tebbi gazbesinden geri geliyorlar. Allah Resulü ile cihattan cihada koşturan sahabeler. Biri diyor ki ben bu kurralar kadar yalancı, midesine düşkün ve korkak görmedim. Başka bir tane sahabe kalkıp diyor ki sen yalan söyledin. Sen bir münafıksın. Ama sen bir münafıksın diyor. Ben bu sebebin huzurunu bilerek aldım. Burada bu ifade yazması. Az sonra inşallah söyleyeceğim. La uhbiru enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben Allah Resulüne kesinlikle haber vereceğim bunu. iyi dinleyin. Fe balaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nazala'l Kur'an. Bu olay Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ulaştı ve Kur'an indi. Yani ayet indi. Tamam? Kâle Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer dedi ki ve ana ra'aytuhu mutaallikan Bi hakabi naqati Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki ben gördüm ki bu adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın devesinin üzengesine yapışmıştı. Ondan sonra tenkubuhu al-hijara. Taşlar da onu parçalıyordu. Onun ayaklarını yarıyordu, yaralıyordu. Ve huve O da diyordu ki o adam Allah Resulü'nün yulasına yapışmış, devesinin üzengesine yapışmış. Ya Resulullah ey Allah'ın Resulü innemâ kunnâ nâhudü ve Şüphesiz ki biz lafa dalmıştık ve eğleniyorduk. Tanıdık geldim mi ifade. Ondan sonra diyor ki ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول Allah Resulü aleyhissatü vesselam dedi ki Ebillahi ve ayâtihî ve kuntum testahsi'ûn siz yoksa Allah ile Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulü ile muâlayettiniz la tahtezirû. Özür dilemeyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ا۪يمَانِكُمْ İmanınızdan sonra siz kafir oldunuz. Sonra Allah subhanahu ve teala bu olayı kitabında kıyamete kadar sabitliyor. Şimdi iki ayeti okuyalım. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّ مَا كُنَّا نَخُودُوا وَنَلْعَبُ Onlara sorduğunda derler ki şüphesiz ki biz lafa dalmıştık ve eğleniyorduk. Bakın mı tehkitle geliyor, nunu tehkitle geliyor. Yani kesin ve kesin biz lafa dalmıştık ve eğleniyorduk. Bu adamların niyeti neymiş? Lafa dalmak, eğlenmek. Şimdi bu adamların niyeti küfür müymüş? Değil. Adamların niyeti şirk imiş. Yani şirk miymiş? Değil değil mi? Devam bakalım inşallah. La tehtezirû Özür dilemeyin. kat kefertum be'de imanikum. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Allahu Ekber. Şimdi bu ayette neyi öğreniyoruz? Kişinin fiili İslam şeriatının şirk ve küfür dediği bir şey ise kişi bunu yapmakla o hükü alır. Şimdi ayetin devamını da okuyalım inşallah. اِنَّ an عَنْ minkum مِنْكُمْ نُحَذِّبْ bi بِأَنَّهُمْ kanu مُجْرِمُونَ Diyor ki sizden bir grubu başlasak bile mücrim olan, günahkar olanların, yani günahkar olma sebebiyle bir diğer gruba azap edeceğiz diyor. Allah subhanahu ve teala. Evet. Evet. Bunlar şimdi niye tekfir olundu? Niyetlerinden dolayı mı? İradelerinden dolayı mı? Hayır. Amellerinden dolayı. Hmm. Fiillerinden dolayı. Fiil. Yani bu şeriat basit bir şeydir. Ben biliyorum hep diyorlar ya bunlar ilimden anlamıyor. İşte şöyle böyle. Bu ayet bize şunu öğretiyor. Fiil küfür ise fail kafirdir. Ha? Fiil şirk ise fail müşriktir. Bu kadar basittir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı inşallah. Sebebin uzulunda sahabe diğerine ne demişti? Sen munafıksın Şimdi bazıları öyle diyor. Ama bu ayet münafıklar hakkında sen bunu bize delil olarak getiremezsin ki. Şimdi nifah kalpte olan bir şey değil mi? Sahabe peki bunu nereden biliyor? Bilmiyor. O adamın ameline göre zaten bu hükmü veriyor. Allah Subhanahu ve Taala ona vermiş olduğu bir basiret. Allah o sahabeden razı olsun. Rabbim onunla beraber cennette oturmayı nasip eylesin. Şimdi burayı iyi dinleyin. Ayetin zaten lafzı açık. Kat كَفَرْتُمْ بَحْتَ ا۪يمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Anlatabiliyor muyum? Ve hiçbir sahabenin sözü ki burada zaten hangi sahabede olduğunu bilmiyor. Sadece meclise kalkıp bir tanesi tak diye söylüyor. Şunu da söyleyeyim bazı sebep ve de bu ibare geçmiyor bile. Yani sen munafıksın geçmiyor bile. Ben bilerek bunu aldım çünkü hani bu şüphe olarak getirildiği için. Anlatabiliyor muyum? Bu sahabenin basiretidir. Ve hiçbir sahabenin sözü bir ayetin hükmünü tahsis etmez. Bunu da biliyoruz Allah'ın izniyle. Zaten bakın bundan birkaç ayet sonra Tövbe suresinin 74. ayetinden sonra Allah subhanehu ve teala bu meseleye bir daha değiniyor. Şimdi iyi dinleyin. İnsan niyetiyle mi kafir olur? Hani onlar öyle diyor ya adam işte ben şeriatı sevmiyorum, şeriat gelmesin diye oy verirse kafir olur o Ekber yani bu sözü nasıl bir insan söyler? Zaten şeriatı sevmeyen adam oy verse de vermese de zaten kafir değil mi? Nasıl o zaman oy vermek onu kafir yapıyor? Bakın Rabbimiz Tövbe suresi 74. ayetinde ne diyor? يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا Diyor ki o sözü söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Bak Allah'a şahit tutarak yemin ediyorlar. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ Hayır şüphesiz onlar... Küfür kelimesini söylediler ve İslamlarından sonra kafir oldular. Neyden dolayı kafir olmuşlar? Küfür kelimesini söylediklerinden dolayı. Sebebin huzulu artık siz kendiniz bakarsınız. Çünkü yani çok fazla da uzatmak istemiyorum Allah'ın izniyle. Ondan sonra başka bir yerden bir ayet daha okuyayım. Allah subhanahu ve teala Hristiyanlar hakkında demiyor mu? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ اُبْنُ مَرْيَمُ Şüphesiz ki, Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu. Bak diyenler diyor, itikad edenler demiyor. Çünkü senin kalbin ne itikad ettiğin dışarıdaki adam nereden bilsin? Bilebilir mi? Mümkün değil. Bu tarif yani şuna bakarsak işte kişinin niyetine göre şirke hüküm verilir, küfür verilir. Bu kimin itikadı biliyor musunuz? Cehmiye'nin itikadıdır. Bu o kadar batıl, o kadar tehlikeli bir şeydir ki Buna gerçekten samimi bir şekilde inanan insan askeri de tekfir edemez. Ki hocalar kendisi askeri tekfir ettikleri. Ha askerin hepsini tekfir ediyorlar mı? Onu da ben bilmiyorum. Şimdi bir şey iddia etmek istemiyorum. tamam Küfür olduğunu söylüyorlar. Söyleyebilir mi bu tarife göre? Söyleyemez. Adam yurdunu savunmak için, kafirlere savaşmak için gidip askerle savaşırsa bu adamı nasıl tekfir edeceksin? Niyeti küfür değil ki. Niyeti şirk değil ki. Niyeti kendisine göre işgal edilmiş ve İslam'ı bekleyen toprakları muhafaza etmek istiyor. Mehdi gelene kadar misal. Nasıl tekfir edeceksin adamı? Edemezsin. Buna göre ki zaten taksimata gidiyorlar da biz bizim tayfa için söylüyorum. Buna göre oy veren adamı da tekfir edemezsin. Adam şeriat gelsin diye oy veriyorsa ondan sonracığıma işte İslam gelsin diye oy veriyorsa... Müslümanlar yardım edilsin diye oy veriyorsa onlar da tekfir edemezsin. Zaten bundan dolayı ise tekfir etmiyorlar. Yani daha doğrusu tafsilata gidiyorlar. Adamların hakkına girmeyelim. Okul aynı bu şekilde Tağut'un tekfiri aynı bu şekilde meseleleri çoğaltabilirim. Eğer niyete bakıyorsa her mesele de bunu getirebilirsin. O zaman neyi biliyor musun? Hiç kimseyi tekfir edemezsin. Tekfir diye bir kavram zaten kalmaz. Zaten istedikleri de bu. Hiçbir şekilde vela ve bera çizgisi oluşmasın. İstedikleri de tam bu subhanallah. Şimdi şöyle bir şüphe de var bu konuyla alakalı. Ama şu alim şöyle söylemiş. Ama alimler şöyle söylemiş. Başta önce şunu söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala muhakeme ayetinde imanı nehyetmiyor mu? Yani bu fiili yapan insanların imanını nehyetmiyor mu? Bana tarihten bir tane ibare gösterin. Tek Bir tane. O zaman ben onların dinine tabi olacağım. Yani kim bana bu ibareyi gösterirse ben onun dinine tabi olacağım. Şunu bir alim söylemiş olsun. Allah bir şey söyledi ama bir alim tersini söylediğinde biz alimin sözüne uyarız diye. Ya bak tüylerim diken diken oluyor bunu ifade ettiğimde. Ya bizim mezhep imamlarımız bırakın Allah'ın sözü. Bak bu şimdiye kadar telaffuz bile edilmemiştir. Diyor ki Allah Resulünün bir sözü varsa ona karşı benim bir sözüm varsa duvara çarpın. Bunu söyleyen bizim imamlarımız, İmam Malik, İmam Ahmed, İmam Şafii, Ebu Hanife, Allah hepsine rahmet eylesin. Allah Resulüne bu kadar hassas olan imamlar, Allah'ın sözünde sizce ne derlerdi? Bakın bununla alakalı bir ibare yok. Çünkü aklı başında olan bir Müslüman bunu yani tefekkür bile edemez. Senin Rabbin bir şey diyecek, alim sıfatında başka biri tam tersini diyecek ve biz o alimin sözüne uyacağız. Allahu Ekber. Subhanallah. Bu işte Tövbe suresinin 31. ayetine dahil olan meselelerden bir tanesi de bu. Allah muhafaza. Ki şunu da söyleyeyim, Hiçbir alim tarihte zaten böyle bir şey söylememiştir. Bakın biz daha yeni icma okuduk. Şimdi burada şöyle bir şey var. Artık bu bilerek mi yapılıyor veyahut hata mı yapılıyor ben orayı bilmiyorum. Ben niyetleri okumak için gönderilmedim. Ama şunu söyleyebilirim. İşte İmam Serakşi şöyle söyledi. İmam Muhammed şöyle söyledi. Gibi ibarelerde muhakeme kavramı geçmiyor. Hocalar Allah rızası için bir daha ibarelere baksınlar. Allah rızası için. Arapça biliyorlar zaten. İmam Muhammed'in siyeri Kebiri'nin şerhinden Seraksid'in okusunlar. Normal istinsarı konuşuyor imam. Yani normal bir yardım isteme. Yani şöyle. Zaten biz buna küfür ve şirk demiyoruz. Birinin mesela çocuğu kayboldu. Bundan dolayı bir başvuruda bulundu. Anlatabiliyor muyum? Ve üzerindeki bir musibeti def etmek için... Adamla yardıma gitti ama muhakemeye değil, hüküm talebinde değil, sadece yardım talebinde bulundu. Bu yardım talebine biz zaten şirk demiyoruz ki, küfür demiyoruz ki. İşte alimlerin kastettiği de bu. Evet darul kufurda bazı suretlerde hüküm talep etmeksizin, ibadet etmeksizin yardım talep edinebilir. Alimlerin söyledikleri de bu. Onlar bunu alıyorlar, muhakeme için kullanıyorlar subhanallah. Ama biz gördük muhakeme ibadettir. Allah subhanahu ve teala'dan başkasına ibadet olan bir şeyde bir alimin sözü bir şey ifade eder mi? Rabbim alimlerimize rahmet eylesin. Yani şunu da söyleyeyim. Bakın sahabenin icması bile bir ayeti taksis etmezken bir alim sözü nasıl Allah subhanahu ve teala'nın ayetin hükmünü değiştirir? ve taksis eder. Bakın bir şey daha okuyalım. Şimdi daha yeni Nisa suresinin 59. ayetini okudu. Herhangi bir konuda İhtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün. Şimdi İbn Kesir'in bu konudaki tefsirini okuyacağım. İmana talluk ettiğine dair. Bakın imam ne diyor. Kale <gülüyor> mucahid ve gayru vahid min es ve selef'ten birden fazlası dedi ki ey yani fa in tenazahtum fi şey'in faruduhu ila Allah ve'r-Rasul. Ey ila kitabullah ve sünnetu Resulih. Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine götürün. Ve hâzâ min Allah, Bu Allah tarafından bir emirdir. Azze ve anna Bi'anne kulle şeyin <gülüyor> tenazâ annâsû fîhî min usûlid din. Daha muh yayın. Ve <gülüyor> furû'îhî eyyü raddâ fi fî dâlike ilel kitâbi ve sünneti. Diyor ki insanların arasında çıkmış olan ihtilaflar isterse dinin aslında olsun, isterse furûsundan olsun. Daha yeni söylemiştim ya. Diyor ki onlar bu çekişmeyi Allah'ın kitabına ve Resul'ünün sünnetine götürmek zorundalar. Keme kâle taala şöyle dediği gibi ve mhtaleftum fihi min şey'in fi şey'in fe hukmuhu Herhangi konuda ihtilafa düşerseniz onun hükmü Allah katındadır. Tamam? Fe ma hakama kitabullah ve sünnetu resulih ve şehid lehu bis sıhhati fe Yani Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti neye şahitlik etmişse, neye doğru demişse hak odur, doğru odur. Bu kadar basit. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا <الْضَلَلَى> oh, ayetten bir de lafı getiriyor. Diyor ki artık haktan sonra dalaletten başka ne vardır ki? Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı olmasa bir muhakemede, Allah Resulünün sünneti olmasa orada dalaletten başka ne olabilir ki? Ondan sonra diyor ki وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى İyi dinleyin. Burası bizim için önemli. İn kuntum tu'minun ahir. Ondan dolayı Allah Subhanahu ve Teala şöyle söyledi. eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Tamam? Ondan sonra diyor ki, varadul husumat vel cehalatu ila kitabillahi ve sunnetu rasulih. Diyor ki, o zaman bundan sonra yani bundan sonra demeyelim de şöyle diyelim, husumetler yani tartışmalar ve bilme, bir şeyi bilmemeizlikler, cahillikler Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine götürülmesi lazım. Anlaşıldı mı? Fetahakumu ileyhima fi ma şecere beynehum ve aralarında çıkan ihtilaflarda da Kur'an ve sünnete muhakeme olmaları lazım. Bak tahakeme kavramını getiriyor. Muhakeme olması lazım. İn kuntum tukminun billahi ve'l-yeumil ahir er Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Şimdi ifadeyi iyi dinleyin. Fadalla ala en men lem yetahaakam fi majal en ila ila el ve sünneti durki bush Tartışma anında kitaba ve sünnete gitmeyenler ve la yerci' ileyhi ma fi bunda ona dönmeyenler fe leysa mu'minen billahi ve'l ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş değildir. Bakın bir ihtilafta Meseleyi Allah ve Resulüne götürmemek insanın imanını siliyor. Bir ihtilaf mı oldu? Onu Allah ve Resulünden başka bir yere mi götürdün? İmanın yok demek. Sen mümin değilsin. Ne'ûzu billâh. Rabbimiz muhafaza eylesin. Şimdi şöyle de bir şey var. Hani biz şirk dedik ya. Başka kim buna şirk diyor? Muhammed Emin eşşanqîti. Edva'ul beyanı açın tefsirini. Ayetin tefsirini okuyun. Ben girmeyeceğim çok uzun oluyor. Birazcık kısaltmam lazım. Muhakemenin şirk olduğunu söylüyor. Şirk yere göre değişir mi? Zamana göre değişir mi? Subhanallah. Evrensel bir suçtur. Şimdi darul Kufur'da tağuttan hüküm istemek veyahut muhakeme olmak küfür müdür değil midir? Şimdi bazıları şey diyor ya Darül Kufur'da işte bir Müslüman bir müşrikle gitse bu küfür olmaz. Bunu tespit etmeye çalışalım inşallah. Baştan şunu söyleyeyim hayır. Kesinlikle zaman ve mekan fark etmeksizin isterse Darul İslam'da olsun isterse Darul Kufru'da olsun, nerede olursa olsun isterse uzay mekiğinde olsun fark etmez. Allah ve Resulü'nün hükmünden başka bir yere hükümde bulunmak şirktir ve küfürdür kişiyi İslam şeriatının, İslam çizgisinin dışarısına götürür. Anlaşıldı mı kardeşim? Nereden biliyoruz? Bir, bakın birden fazla delil söyleyeceğim. Dikkat edin inşallah. Birincisi Tağuta muhakemeye giden kişi tağuttan beri olmamıştır. Hadi diyelim ki Feme yekfur bi tağuti ayeti tekfir manasına gelmesin. Beri olmak manasına gelsin. Tağuta muhakemeye giden tağuttan beri olmuş mudur olmamış mıdır? Olmamıştır. Ve bu o kadar açık bir mesele ki Mekke'de inen ayetlerle beraber hükmü sabit olmuştur. Bakın. Önce Nahl Suresi'nin 36. ayetini okuyalım. Ve Allah'a olan imanı ve Allah'a olan inancı, Allah'a olan ve Allah'a olan inancı, Allah'a olan bir ve Allah'a olan için? Allah'a olan imanı ve Allah'a ibadet, tevhid için. Ondan sonra ne? Allah'a olan için. Bakın, dinin imanı ve eden bir mesele. La ilahe illallah cümlesinin, la ilahe kısmını teşkil eden cümlede Tağut'tan beri olmak şarttır kişinin Müslüman olması için. Ve tağuta muhakeme olan kişi bu beri olma yerine getirmemiştir. Beratını bozmuştur. Başka nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayetinde biliyoruz. O da Mekki'dir. Vallazina <gülüyor> shtanu't-taguta en ya'buduha ve anabu ila Allah kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a ibadet edilenlere, Allah'a yönelenlere buşra vardır, cennet vardır cennete gitmek için tağuttan beri olmak zorundasın. Hayatın boyunca yani İslam olduktan sonra ölene kadar beri olmak zorundasın. Muhakemeye giden insan ne yapmıştır abi? Beraatini bozmuştur. Yani zaten beraat noktasında adam kaybetti. Anlaşıldı mı? Şimdi ben de şöyle bir soru sorayım. Bu ayetler Mekke'de indi doğru mu? İkisi de Mekki ayet. Sizce bundan sahabe şunu anlar mıydı? Her konuda tağuttan uzak duralım da aramızda bir çekişme olursa biz onlara götürelim. Ya subhanallah. 13 sene Mekke'de bu olay oldu mu? Dillendirildi mi bile? Yani vakası olmayan bir şey nasıl sizin için delil oluyor? Bakın tağuta muhakeme olmak. Şimdi niye hani diyoruz ya darul kufurda acaba küfür olmayabilir mi? Hayır. Hiçbir şekilde bak beri olmayı söyledik. İkincisi hakimiyet hakkını onlara vermektir. Bakın hakimiyet sadece teşriği değildir. O hakimiyetin üç ayağından bir tanesidir. Muhakemede de o üç ayağından başka bir ayaktır. Gidip taahhütlere muhakeme olan onlara hakimiyet hakkını ver vermektir. Ve biz oy meselesinde gördük ki bu büyük şirkti ve hiçbir özrü yoktur. Tamam? Bir tane daha söyleyeyim. Hüküm istemek ibadettir. Daha yeni mesela okuduğumuz üzere Yusuf suresinin 40. ayetinde ve oy meselesinde Tevbe Suresi'nin 31. ayetinde ki bugün de kısa bir şekilde değindik, ibadettir. İbadetler Darul Kufr ve Darul İslam'a göre değişiyor mu? O zaman şöyle söyleyeyim. Yani yani gerçekten abes, yani ben Allah'a sığınırım dalga geçmekten ama sadece anlaşılması için söylüyorum. Bir adam abi Darul İslam'da Allah'tan başkasına namaz kılarsa kafir olur ama Darul Kufr'da Allah'tan başkasına namaz kılarsa kafir olmaz. Yani bir Müslüman aklı bunu alabilir mi? Veyahut bir adam Darul İslam'da Allah'tan başkasına dua ediyor, küfürdür. Ama Darul Kufur'da Allah'tan başkasına dua ederse kafir olmaz. Bunu söyleyebilir miyiz? Yani, Sübhanallah. Çoğaltabilirim ha. Oruç, zekat ile ahir. Siz kendiniz çoğalt. Ondan sonra başka bir nokta. Bu velâ ve berayı bozan unsurlardan bir tanesindir. Bu onlara veli edinmektir onlara muhakemeye gitmek. Çünkü sen onların hükümlerini kabul ediyorsun. Benim üzerimde hükmet diyorsun. Bu Allah ve Resulünün velayetinden çıkıp onların velayetine girmektir. Bu da mekan ve zaman fark etmeksizin nedir? Ahi şükür ve küfürdür. Şimdi biz oy meselesinde yani 3 tane delil zikrettik. 4. de zikredelim. Oy meselesinde En'am suresinin 121. ayetini okuduk. Doğru mu? in اِنْ اَتَحْتُمُوا هُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz müşriklerdensiniz dedi Rabbimiz. Tağutlara, muhakemeye gitmek, şeriata göre onlara itaat etmektir. Hatta bu itaatten daha fazlasıdır. Benim üzerime hükmet demek. Ve Müslümanların üzerine Allah subhanahu ve teala'dan hariç ne yapamaz? Kimse hükmedemez. Bu yönden de isterse darul İslam'da, darul Kufur'da olsun kurtarır bir yanı yok. Evet. Bir de bakın şöyle bir tehlikeli nokta da var. Kim derse ya burada bir darul İslam darul Kufur ayrımı olabilir. Bu kişi Mekke'de inen ve daha yeni okumuş olduğumuz muhkem ayetleri yalanlamış olur. Muhkem ayetleri yalanlamış olur. Çünkü onların hükmü darul İslam, darul kufra mı bağlı? Daha o zaman darul İslam yoktu ki. Maalesef bu zihniyette olan insanlar abi Allah subhanahu ve teala'nın Medine'de indirmiş olduğu ayetleri alıp sebebi nuzulun içinde hapsetmeye çalışıyorlar. Allah'ın hükmünü deraltmaya çalışıyorlar. Haşa ve kella. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Allah subhanahu wa taala böyle yapanlara nasuh bir tövbe nasip etsin. Tağutlardan beri olmak imanın ön şartı değil mi? Hadi diyelim tekfir olmasın onlara göre. "Femen yekfur bi't-tağuti ve yu'min billahi bil Allah subhanahu wa taala demiyor mu? Kim tağutlardan beri olup onları inkar edip ondan sonra Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan en sağlam pulpa yapışmıştır. Peki onlara muhakemeye giden onları reddetmiş midir? Hayır. İçtiğine hep cem kökünden geliyor Arapçada. Cem köşe size söylemiştim. Nasıl bir odanın birbirine en uzak köşeleri neyse tağutlardan uzak durmak o kadar olması lazım. Ve bu konuda muhakemeye giden kişi bu şartı yerine getirmemiştir. Zaten yani ben şurayı anlayamıyorum. Şurayı daha yeni gördük değil mi? Bakara suresinin 256. ayetinde tağutun reddi imanın şartıdır değil mi? Şimdi imanın şartı kendisine reddedilmesi gereken bir şeye hükme gitmeyi nasıl bir Müslümanın kafası alabilir? Yani bunu reddetmek, sen diyorsun ki bunu reddetmek, bunu inkar etmek, İslam'a girmek için şarttır. Ama buna gitmek ondan sonra seni İslam'dan çıkarmaz. Bu nasıl olacak? Sonra doğru gelelim. Yani bu konuyla alakalı bence en dehşet Ayetlerden bir tanesi, belki de en dehşet bu olabilir. Nisa suresinin 65. ayetini okuyalım inşallah. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ Hayır, Rabbine yemin olsun ki... Allah subhanahu ve teala kendi zatına yemin ediyor. Bu ne demek? Bu olay önemli. Rabbine yemin olsun ki... la يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmiş değildir. Nereye kadar? Şimdi Rabbimiz şartları sayıyor hatta yahakimuka fima shajara bainahum aralarında çıkan tartışmalara seni hakem tayin etmeyinceye kadar iman etmiş değiller bak muhakemeyle zaten buraya kadar yeter bile habis ayeti inşallah devam okuyalım thumma la yajidu fi enfusihim harajan mimma qadayt ondan sonra senin vermiş olduğu hükme kalplerinde bir tane sıkıntı kalmayıncaya kadar bitti mi yine bitmedi ve <gülüyor> yusallimu ve tam bir teslimiyetle teslim olmayıncaya kadar diyor ki onlar iman etmiş değildir. Bakın Allah subhanahu ve teala 3 tane şart sayıyor ve kendi zatına yemin ediyor. Diyor ki kim bu şartları yerine getirmezse iman etmiş değildir. Birincisi ney? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı hakem tayin etmek. Tağuta muhakemeye giden Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı hakem olarak inkar etmemiş midir? Onu meselesine hakem tayin etmiş midir? Hayır. O zaman daha birinci noktadan Allah subhanahu wa ta'ala onun imanını kabul etmiyor. Subhanallah. Şimdi diğer noktalara girmeyeceğim. Konumuzla alakalı olmadığından dolayı. Tamam. Allahu ekber. Bakın ondan sonra ibare var. İbarenin hepsini okumayayım. Size sadece manasını söyleyeyim. İmam Et-Taberi'nin tefsirinde İmam Et-Taberi diyor ki iyi dinleyin. İyi dinleyin. Bu fele var ya ayetin başında. Fele ve rabbike. Hayır Rabbine yemin olsun ki. Diyor ki bu fele kendisinden önceki geçmiş olan ayetlerde muhakeme ayetini zaten zikrediyor. diyor Muhakeme ayetten sonraki diyor bütün insanların imanını reddediyor kabul etmiyor. Ama taberi bunu söylüyor. Uzanmasın diye ben şimdi ibareye girmeyeceğim. Yani şu ahi şimdi bu muhakeme ayetinde insanların iman iddiası vardı ya. Bak, o iman iddiasının olmadığını yani onların imanın olmadığını diyor ki Allah Sübhanu ve Teala bu ayetle ispat etmiştir. Kendi zatına yemin etmiştir. Allah Resulüne muhakeme olmayanların imanı yoktur. Sübhanallah. Sadece İmam et-Taberi mi söylüyor? Hayır. Ebu Hayyan da söylüyor El-Bahrul Allah rahmet eylesin. Diyor ki bu ayeti okuyor. Rabbine yemin olsun ki onlar seni hakem tayin etmeyince kadar aralarında çıkan ihtilaflara iman etmiş değiller. قَالَ مُجَاهِدْ وَغَيْرُهُ Mücahid ve başkaları dedi ki, mücahid sahabenin talebesidir. Bak, seleften başkaları dedi ki, نَزَلَتْ arada مَنْ اَرَادَ اَتَّحَاكُمَ اِلَا تَاغُوتُ Tağuta muhakemeyi irade edenler hakkında inmiştir. Sübhanallah. Tamam mı? Peki şimdi adam diyebilir ya ama ben istemiyorum ki ben istemiyorum ki. Habire diyebilir değil mi? O zaman biz şimdi en başta sebebimiz huzulu okumuştuk değil mi? Oradan şimdi birkaç tane ince nükte çıkarmaya çalışalım inşallah. Bakın yuridûne en yetehâkemü ilâ tağud diyor. Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Yani Yahudi de işin içinde hükmün içinde. Yahudi asıl itibarıyla nereye muhakeme olmak istiyordu? Allah Resulüne mi Dedi ki biz Muhammed'e gidelim. Peki niye Allah subhanahu ve teala onun imanını nehyetti? Veyahut şöyle söyleyeyim Tağuta irade yani tağuta muhakeme, irade eden insanlar sınıfında değerlendirdi. Kendi isteğiyle gittiği için. Bu yine neyi ispat ediyor? Neyi delillendiriyor? Kişi ne yaparsa onun iradesi odur. Yani kişide ne zahir olursa iradesi odur dedik ya işte bu ona delildir. Bakın kendisi asıl itibariyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gitmek istemesine rağmen Allah Subhanahu ve Teala onun imanını kabul etmiyor. Demek ki insanın nereye gitmek istediği önemli değil. Zaten abi bak şunu da biliyoruz adam kalbinden şeriata gitmek istemese bu adam zaten kafir. İsterse tağuta gitsin isterse gitmesin. İşte istemek aslında bunu söylüyor. Ama biz burayı konuşmuyoruz ki. Biz şunu konuşuyoruz. Adam asıl itibariyle şeriatı istiyor da ama hiçbir ikrah olmaksızın kendi ayağıyla kalkıyor yine de muhakemeye gidiyor. Tağuta muhakemeyi irade etmiştir. Çok açık bir delildir. Şunu da söyleyeyim. Bu da önemli. Şimdi bakın burada yanlış anlaşılabiliyor. Oraya bir açıklık getirmem lazım. Biz muhakeme dediğimizde Şeriata göre muhakemeyi konuşuyoruz. Yani tağutlar bir şeye muhakeme diyor diye o Allah katında muhakeme olmaz. Biz şeriata göre muhakemeyi konuşuyoruz. Şeriata göre muhakeme nedir? Talebul hukmi beynel mutakhasimeyin. İki tartışan arasında hükmün talebidir. Mesela bugün bir anlaşmalı boşanmadır. İşte soy ismi değiştirmedir ve bunun gibi idari meseledir. şeriata göre muhakeme değil. Bir yanlış anlaşılmayı daha düzelteyim. Bir şey şeriata göre muhakeme ise abi iki kişi arasında bir ihtilaf var. Bunu isterse TC'nin muhakemesine götürsünler. İsterse aşiret reisine götürsünler. isterse bir koca karıya götürsünler. isterse dışarıda herhangi bir adama arabulucu bulucu artık neyse yani zıkkıma götürürse bunlar hepsi dinden çıkmışlardır. Burası da anlaşıldı mı? Yani muhakeme sadece bugün TC'nin muhakemesi değil ki. Bir yerde bir ihtilaf oldu. Bunu başka bir adama götürüyorlar. Adam orada kendi kafasına göre hükmediyor. Bu da muhakemedir. Neuzubillah. Şimdi diyorlar ki ama bu ayetin delaleti zanni Kat'î değil. Ben de şunu söylüyorum. Önce bir Allah'tan korkun. Bir tövbe edin. Ondan sonra bana tarihte bu ayetin delaletine zanni diyen bir tane rivayet gösterin. Allah'tan korkun. Tarihte kim buna zanni demiş siz zannî diyorsunuz. Daha yeni zaten okuduk icma var yahu. Şimdi bunu da söyleyelim. Eğer muhakeme meselesi bir darul İslam, bir darul küfr ayrımı görüyorsa, o zaman oy verme meselesi de bir darul İslam darul küfr ayrımı görmesi lazım. Niye? Oy vermekle alakalı del getirdiğimiz Tövbe Suresi'nin 31. ayeti nerede indi? Medine'de. Medine'de bir İslam devleti vardı değil mi? Yani bir alternatif vardı. Bugün bir İslam devleti var mı? Yok. O zaman oy verebilirsin. Bu zihniyete göre haşa. Haşa ve kella. Tamam. Bir de bak şunu söyleyeyim. Hahamlar bunu yaptığında yani o teşrii yaptığında ne diyorlardı? Bakın. Ve inne minhum lefarikan yalvuna alsinatahum Diyor ki onlardan öyle bir grup vardır ki kitabı kendi dilleriyle uyduruyorlardı. Litahasubuhu minal kitab. Allah'ın kitabından sanılsın diye. Ve ma huwa minal kitab. Ama o Allah'ın kitabından değildi. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ <دِلّٰه> Burayı iyi dinleyin. Ve dediler ki bu Allah katındandır. Yani değiştirmiş oldukları o Tövbe Suresi'nin 31. ayetinde geçen o teşriği var ya insanlara dedi ki bu Allah katındandır. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ <دِلّٰه> Ama o Allah katından değildi. Şimdi o zaman bugüne gelelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış olduğu teşriğinin Allah tarafından indiğini söylüyorlar mı? Hayır o zaman sen tekfir edemezsin. İllet birliği yok. Haşa yani bu zihniyete göre söylüyorum. Ve bunu çoğaltabiliriz. Bir tane daha söyleyeyim. Hani şimdi diyorlar ya biz teşriği yapan Erdoğan'ı tekfir ediyoruz. Edemezsin. Bu zihniyete göre edemezsin. Eğer bir ayrıma gidiyorsan o zaman burada da ayrıma gitmen lazım. Çünkü nasıl sen dar İslam şüphesini getiriyorsan muhakime ayetinde burada da aynısını getirmek, getirmek zorundasın. Ondan sonra bir şey daha söyleyeyim mi? Askere de küfür diyemezsin. Niye? Niye? Nisa suresinin 76. ayeti. Ellezine amanu yuqatiluna fi sabilillah ve'llezine kafar yuqatiluna fi sabil't tagut. Nerede indi? Medine'de indi. İman edenler Allah yolunda savaşır, kafirler ise tağutlar yolunda savaşır. Bugün darül var mı? O zaman tağuta gitmek de küfür olmaması lazım. Haşa ve kella. Ya böyle bir zihniyet olabilir mi? Yani din kalmadı. Evet. O zaman şunu da söyleyeyim. Cihat ayetleri Medine'de inmedi mi? İslam devleti vardı bugün yok o zaman cihat da yok. Size göre. Hani hep cihatla bize gelmeye çalışıyorlar ya. Ben bir tane delil istiyorum abi. Yani ben Musa hocadan olsun, Tarık hocadan olsun veya o diğer ilim talebelerinden olsun. Ben sadece bir tane delil istiyorum. Alimler şunu söylesin. Falan şey darul İslam'da küfürdür ama darul kufurda kufur değildir. Yani şöyle. Namaz, Darul İslam'da Allah'tan başkasına yapılırsa küfürdür. Ama Darul Kufur'da Allah'tan başkasına yapılırsa küfür değil. Böyle açık bir ibare istiyor. Eğer bu konuda böyleyse böyle bir açık ibare istiyorum inşallah. Mekan değişmesiyle beraber küfür iman olmaz. Veyahut küfür olmaktan çıkmaz. Böyle bir şey yoktur. Sona gelelim inşallah. Bitirelim Allah'ın izniyle. Rabbim bizi razı olduğu kullarından eylesin. Rabbim her konuda razı olduğu fetvaya hükme menhece bizi isabet ettirsin. Hmm. Rabbim en azılı düşmanlarına karşı cihat ederek şehadet şerbetini içmeyi bize nasip eylesin. Hmm. Rabbim kötü nefsin emrettiği şeylere tutulup da insanlara zulmetmekten bizi muhafaza eylesin. Hmm. Rabbim bizi hep adalet çizgisinin şeriata göre adalet çizgisinin içinde durmayı nasip eylesin. Allahu amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.